Bismillahirrahmanirrahim Selamün aleyküm muhterem dinleyiciler. Bugün çocuğun gene ilk günlerde bakımıyla alakalı bir kısım hususlardan bahsedeceğiz. İlk gün demiştik ki ki kaynaklarımızda bir verelim. Profesör Doktor İbrahim Canan'a ait Rasulullah'a göre ailede ve okulda çocuk terbiyesi Cihan yayınları arasından çıkmış. Bunu hep tavsiye ediyorum zaten. Bunun yanında bir kısım tıp kitapları gene Nobel tıp kitabı övünün çıkarttığı TUS birincileri ders notları serisi pediatri ve kadın doğum ve Timaş yayınlar arasında çıkmış. Doktor Wilhelm Stekel'e ait bir anneye mektuplar çocuk eğitiminde güçlükler ve çözümleri bunlar kaynaklarımız olacak. Çocuk ilk Doğduğu gün, ilk gün yapılacak bir kısım şeylerden bahsetmiştik. Çocuğun göbeği kesilir tabii. Bunu artık doğumlar umumiyetle bir sağlık görevlisi tarafından yapıldığı için önceden babaanne hatta ebe derlermiş yani bir ankaralı bir arkadaş vardı ebem ebem derdi babaannesine diyormuş umumiyetle babaanneler ebe olurdu şimdi pek öyle değil artık ebe veya doktor yaptırıyor doğumları ki böyle olduğu daha iyi oldu doğumu yaptıran sağlık görevlisi olduğu için umumiyetle göbeği temiz bir şekilde keser göbeğin temiz kesilmesi ve sonra doğru bakımı önemli çünkü göbekten mikrop kaparsa çocuk yeni doğan tetanozuna yakalanabilir ki bu veyahut da oradan mikrop kapıp sepsise yani kana mikrop karışmasına bir kısım hastalıklara sebep olabilir. Göbeğin temiz kesilmesi önemli yani steril şartlarda kesilmesi önemli ki umumiyetle sağlık görevlileri yaptığı için bunu son yıllarda pek de görülmüyor bu. Ben talebe iken çocuk stajı yaparken iki tane yeni doğan tetanozu bakmıştık. Hatta ben ve bir arkadaşa da düşmüştü bakımı. Hakikaten oldukça çetin geçiyor yeni doğan tetanozu. Göbeğin temiz bir şekilde kesilmesi önemli ve doğru bakımı önemli. Göbek steril yani mikropsuz şartlarda kesilmeli. Bunu zaten steril aletlerle keserler sağlık kurumlarında. Ve temiz bir şekilde ki denir ki şöyle bir iki santimetre kadar ileriden tutturulur. Hemen altından bağlanır. Onun da üzerinden işte kesilir. Temiz bir aletle kesilmeli. Sonra mersul, battikun gibi bir antiseptik bir solüsyon sürülmeli. Ve bağlanmalı göbek. Önceden bir bezle kapatılırdı. Şimdi açık bırakılıyor daha iyi kurur diye. Son yıllarda uygulama böyle Kapatılabilir ya da açık bırakılabilir ama bakımının güzel yapılması lazım. Ve bir iki günde bir antiseptik solüsyonla silinmeli göbek. Ve tabii çocuğun işte idrarı vesairenin çok da göbeğine bulaşmaması için bir tedbir almak da gerekiyor. Hatta göbek düştükten sonra da hemen sonra göbek düştükten hemen sonra damar ağızları açıktır. Gene temiz bir şekilde e, battikonla ya da mersul ile e, antiseptik solüsyonla temizlemek lazım. Göbek düştükten sonra yerini ve o günde gene dikkat etmek lazım ki mikrop kapmasın diye yeni doğan çocuklar göbekten mikrop kapabilir. Yeni doğan tetanozuna engel olmak için annelere de son aylarda aşı yapılır. Bir veya iki aşı annenin önceden aşı olup olmamasına göre. Bu aşının da faydası var. Çocuğun tetanoz olmasını engelleyici yönü de var. Çünkü antikorlar anneden çocuğa geçer ve çocuğu da yeni doğan tetanozuna karşı koruyucu bir etki yapar. Bu aşıyı da ihmal etmemek lazım. Bunu gene anne adayları sağlık ocaklarına giderlerse... Aslında sağlık ocaklarının takip etme görevi var da işte yeni göç oluyor ya biraz ihmal oluyor çok iyi bir şekilde yapılamayabiliyor iyi şekilde yapılan yerler var yapılmayan yerler var son aylarda tetanus açısında yaptırmakta fayda var yapılmalı daha doğrusu göbek temiz tutulacak. İlk gün kundağın renginden bahsetmiştik. Kundak erkekse erkeklere ait renklerde olmalı. Çocuğa ilk giydirilen şeyler kızsa kızlara ait ki sarı renk kundak bezini e, Peygamber Aleyhisselatu vesselam Hazreti Hasan'ın sarıldığı sarı bezi attığını ve öfkelendiğini önceki programda söylemiştik. Ve beyaz bir bez sarmış idi. Erkek çocuklara daha erkeğe ait kız çocuklara da kıza ait bez sarma bile daha doğduğu andan itibaren başlamalı böyle bir cins ayrımı yapılması gerekiyor. E i̇lk gıda olarak da demiştik ki tahnik, sünnette tahnik var. Peygamber aleyhissalatü vesselam hurmayı eziyor, çiğniyor hurmayı ve bununla hem kendi torunlarını hem de bundan başka sahabe çocuklarına hurmayı böyle biraz çiğniyor ve o hurmayla çocukların damağını ovur. Bu daha sonra da bir alime götürülüp yaptırılabilir bu ve dua ediyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Gene çocukların sağ kulağına ezan, sol kulağına kâmet okunmasından bahsetmiş ki bu ilk telkin olur ki ezan aslında mühimdir, ezan sadece namaza çağrı değildir, ezanda bir ilan da var, Allahu Ekber diye başlanır, Allah en büyüktür daha çocuk bunu, ilk telkin bu olacak, Allah en büyüktür yani herkesten büyük, tabi Allah en büyük ne demektir, Allah'ın sözü herkesin sözünden büyüktür demektir. Yani Allah bir şey demiş, bir başkası Allah'ın dediğine muhalif bir şey söylerse, her kim olursa olsun hepsi reddolunur. Çünkü Allah en büyüktür, tabii ki Allah'ın sözü de en büyük olacaktır. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Hadi namaza gelin, felaha gelin, kurtuluşa gelin. Allah en büyüktür ve Allah'tan başka ilah yoktur. Bu mühim telkindir. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunmalı. Şimdi son dönemde bu ezan ve kamet okumak acaba mümkün olur mu? Önceden evde olunca onun bir faydası vardı. Hemen babaya getirilirdi. Baba okuyabilirdi bu ezan ve kameti. Şimdi ama doğum evlerinde kim okuyacak ki? Bunu bir hoca efendiye sormuştum fıkıh üzerine. Dedim ki nasıl olacak şimdi böyle bir problem var. Ee, yani ebeye, hemşireye, doktora bir kulağına ezan oku, kamet oku desen acaba nedir? Ee, demişti ki hoca efendi babaya gidene kadar da bir zaman geçiyor. Anne okuyabilir demişti. lohusa anne bile çocuk kendine verildiği zaman sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuyabilir. Tabii bu böyle bağırarak okumak gerekmiyor. Çünkü o ilan etmek için uzaktakiler de duysun diye okunuyor ama kucağındaki çocuğa onun duyacağı şekilde normal bir sesi sağ kulağına ezan sol kulağına kamet anne de lohusa anne de okuyabilir demişti. Evet ve sonra bir an önce gene anne emzirmeli demiş idik. Şimdi şöyle bir görüş var. Beş ezan beklemek lazım diye memlekette böyle bir söz dolaşıyor. Beş ezan beklemek gerekiyor çocuğu emzirmeden önce. Beş ezan da aşağı yukarı bir gündür yani 24 saat olmasa da diyelim ki çocuk yastıdan sonra doğdu yani sabaha karşı doğdu. Ertesi gün yastıdan sonraya kadar hiçbir şey emzirmeyeceksin. Bu böyle şey olmaz. Çocuk bir an önce ilk yarım saat içinde ilk on dakikada hemen tahnik edilip ondan sonra hemen sonra emzirilmeli. Tahnikte yapılmayacaksa eğer o zaman hemen emzirilmesi lazım. Ya da tabii sünnet olan tahnik yapma ve sonra emzirme. Emzirirken ne gibi problemler olabilir? İlk gün tabi çocuk biraz emmeyi başaramayabilir. Anne de ilk çocuğuysa beceremeyebilir. Yavaş yavaş öğrenir anne. Çocukta birkaç şey olabilir ki, böyle bir genel mayeneden bahsetmiştik zaten. Mesela çocuk emdi, emdiği süt burnundan geliyor. Diyelim ki, o zaman acaba yarık damak mı var diye böyle bir bakmak lazım zaten ilk muayenede bakmak lazım yarık dudak varsa hariçten görünür bazen dudak normaldir damakta yarık vardır üstte böyle bir şey var mı diye o zaman şüphelenip bakılması lazım. Çocuk bazen mor olur ağlayınca açılır bunda bu burun deliklerinin arka kısmı kapalı olabiliyor koana deniyor koanal atrezi iki taraflı da varsa bu tabi tedavi olması gerekir. Bazen çocuğun ağzında çok tükürük olur yeni doğan çocukta. Bu yemek borusunun alt ucu tıkalıysa çocuk tükürüğünü yutamaz ağzı çok tükürüklü olur. Bazen de yemek borusunun altı soluk borusuyla böyle H harfi gibi bir kanal olur. Böyle durumda çocuk emince soluk borusuna tabi akciğerlere kaçar ve çocuk bronşlara kaçar ve çocuk boğulur gibi olur. Böyle durumda tabi gene baktırmak lazım bir anormal durum mu var diye ki bunu doktorlar bir sondayla bakarlar böyle bir anormal durum tabii nadir olarak olabilir ama böyle bir anormallik varsa tabii doktor bakmalı. Çocuğa o ilk ağız denen sütün illaki verilmesi gerekir demiştik zaten. Çocuk emzirilmekle yani anne emzirmekle süt artar. Böyle bir anormal bir durum yoksa ki bu anormal durumlar çok az görülen, nadir görülen şeylerdir. Normal bir çocuk ilk günde yavaş yavaş emmeyi öğrenir. İlk gün biraz beceremese de ikinci gün böyle aslan gibi emer çocuklar. İlk 24 saatte çocuk ilk kakasını yapmalı. Mekonyum deniyor buna. Böyle kahverengi ve biraz macun gibi kıvamındadır. Bu bir müddet böyle gider 4-5 gün bir hafta kadar böyle mekonyum yapar çocuk biraz sıkça yapar e, rengi koyudur da bu bir müddet sonra açılır bu ilk sütün mekonyumu da laksatif etkisi de vardır yani çocuğu biraz böyle sıkça kakasını yapar çocuk bu iyidir de çocuk için gene ilk gün çocuk idrarını yaparken problem var mı diye bakmalı. İşte idrar deliği normal yerinde olmalıdır demiştik. Şimdi bazen diyorlar ki çocuk Peygamber sünnetli diyorlar bazılarına. Böyle peygamber sünnetli deyince hemen şüphelenmek lazım. Çünkü o idrar deliği eğer üstte mesela yoksa o tarafta o sünnet derisi üstte olmayabiliyor. Altta ise idrar deliği normal uçta değil de o tarafta sünnet derisi olmayabiliyor. Bu da peygamber sünneti filan deniyor. Yani peygamber sünnetidir tabiri de aslında doğru bir tabir de değil. Böyle bir durum varsa da ya hemen bakmak lazım acaba idrar deliği anormal yerde mi diye ya da idrar deliği çok gerideyse bu sefer acaba hakiki cinsiyeti çocuğun ne bu yönden tetkik gerekir şimdi bazen çocuğun o sünnet derisi uçta e, iyice dar olur erkek çocuklarda o sünnet derisinin böyle biraz biraz geriye çekilmesi gerekir altında bir sıvı oluşur böyle beyaz bir madde oluşur Biraz biraz geri çekilmesi gerekir. Bazen o sünnet derisinin ucu iyice dar olur ve birkaç günde de kapanır çocuk idrarını yapamaz olur. Böyle durumlarda da çocuğu biraz sonra zaten bahsedeceğiz. Kesin tedavisi çocuğu bir an önce sünnet etmektir. Bu günlerde gene e, hidrosel denir. Çocukların yumurtalıklarının bulunduğu torba böyle biraz suyla da dolu olabilir. Biraz şiş olabilir. Bu 6 aya kadar çekilir. Bu normal kabul edilebilir. Ama birdenbire bir büyüme varsa o zaman doktora götürülmesi gerekir. Demek ki ilk günde çocuk rahat emmiyorsa... Ve ilk 24 saat içinde kakasını yaptıysa, idrarını yapabiliyorsa, e bu çocuk sıhhatli çocuk kabul edilir. Tabi ağlaması gerekir, rengi normalleşmeli. Böyle birkaç saat sonradan itibaren artık normal pembe renkte olmalı çocuk. Çocuk nasıl sarılacak? Daha doğrusu kundak mı Doğrudur, çocuğa elbise giydirmek mi? Ha bu arada gene kız çocuklarda bahsetmiştik. Sanki böyle yetişkinde olduğu gibi, ilk günlerde böyle bir kanama olabilir. Sanki adet görüyormuş gibi, bu annenin hormonları sebebiyle kız çocukta görülür, bu normaldir. iki haftaya kadar da sürebilir, iki haftadan sonra hala kanama devam ediyorsa doktora gitmek gerekir. Yoksa ilk günlerde böyle bir kanama olması, bir... Mukus bir e, akıntı olması bunlar normaldir bu anneden geçen hormon sebebiyledir hatta göğsünde süt olabilir demiştik kız çocuğun oynamamak lazımdır o bir müddet sonra geçer o anneden geçen hormon sebebiyledir şimdi çocuğa kundak mı sarılacak yoksa elbise mi giydirilecek bu önemli bir şey bu bizim memlekette adet kundak sarılmaz Kundakla alakalı çok değişik görüşler var. Kundala taraftar olanlar var. Kundağa karşı olanlar var. Kundak'a şiddetle karşı olanlar var. Şimdi kundak'a taraftar olanların iddiası şu. Çocuk diyorlar ki elini ayağını, bu çünkü ben kendi çocuklarımda da böyle aile çevresinde. Diyorlar ki çocuğun böyle elini ayağını sıkıca sarınca çocuk böyle rahat eder, yatar. Çocuğun elini ayağını rahat bıraktın mı? Çocuk elini ayağını ne yapacağını, nereye koyacağını falan bilemiyor diyorlar. Çocuk rahat edemiyor, iyi uyuyamıyor. Böyle bir iddia var, kundak iyidir filan diyenler arasında. Ya da diyorlar ki çocuk işte kundağa sarıldığı zaman daha sıcak olur. Giyinik olunca kendini o kadar iyi ısıtamaz diyorlar. Ama ben kendi çocuklarımda hep de gördüm. Çocuklar kundaktan rahatsız oluyorlar. Yani bakıyorsun çocuk böyle elini belenir, de belenir, bir elini o kumdağın arasından çıkartıyor çocuk. Becerisi öbür elini de çıkartıyor ondan sonra uyuyor. Şimdi çocuk eğer rahat ediyorsa niye böyle davranıyor? Hani... Bir kısım ebeveyn böyle diyor ya da kimi de diyor ki şey biz böyle gördük diyor sizi hep kundakta büyüttük bana da annem derdi seni hep kundakta büyüttüm de sonra kendi de diyordu ki bir gecede on defa on bir defa çıkıyormuşum böyle kundaktan hatta diyor ki bizde böyle çatı denir bu inekleri danaları falan bağladıkları kalın ip olur ondan bağlıyordum kundağını gene çıkıyordun diyor bana yahu şimdi ben kundağın içinde rahat ediyor idiysem niye çıkıyordum? Kundaktan Demek ki çocuk kundağın içinde rahat etmiyor. Şimdi kundağın içinde tabii çocuğun hakiki duygusu nedir? Anne baba kafasına göre diyor ki böyle diyor rahat ediyor ya da böyle rahat etmiyor diyor. Ama çocuğun böyle elini kolunu çıkartmaya çalıştığını görüyoruz. Ancak tıbben kundağın olmaması gerektiği, kundağın kullanılmaması gerektiği bir durum var. Tam kalça çıkığı ya da yarım kalça çıkığı. Bu kalça çıkığı konusuna biraz sonra geleceğiz. Bir şairin hatıralarını nakletmek istiyorum. Bu Timahş yayınlarında Doktor Wilhelm Stegel'e ait bir anneye mektuplar. Bu kitapta bir yerde ki bu Wilhelm Stegel bir ruh doktoru diyor ki size diyor bir şairin bebeklik dönemini anlatan enteresan mısralarını düz yazıya dökerek aktarmak istiyorum. Bu dertli şairin o dönemi hatırlayamadığı kesin. Fakat bakın neler anlatıyorum. Bunlar benim ilk çocukluk hatıralarım. Fakat hangisinin önce, hangisinin sonra olduğunu bilmediğimden bir sıralama yapamayacağım. Yine hangisinin rüya olduğunu da söyleyemeyeceğim. Ama madem hatırlıyor ve hissediyorum, öyleyse anlatabilirim. Sımsıkı bağlayayım. Ellerimi, kollarımı, ayaklarımı, bacaklarımı oynatamıyorum. Bağırıyorum, ağlıyorum fakat kimse yardımıma gelmiyor. Beni ızdırabımla baş başa bırakıyorlar. Nice sonra uzun saçlı biri üzerime çullanıyor. Bunun kim olduğunu söylemeye dilim varmıyor. Ara sıra birini daha görüyorum, uzun saçlıya kızıyor. Kes şunun sesin, sinirime gidiyor diye bağırıyordu. Sonradan öğrendiğime göre bu adam uzun saçlının kocasıymış. Bağırmalarıma, ağlamalarıma tamamen kayıtsız değillerdi ama beni çözüp serbest bırakmayı hiç düşünmüyorlardı. Bağlarımdan kurtulmak, hür olmak istiyordum fakat ben zayıf ve güçsüz bir köle, efendilerim de kuvvetli ve güçlüydü. Şimdi isyankar ve hırçın bir şair olmamın sebebi şüphesiz bu ızdırap verici çocukluk hatıralarıdır. Evet, şairin yukarıda geçen satırları şuuraltı diliyle yazılmış itiraflardan başka bir şey değildir. Mesut bir çocukluk dönemi geçirmediği kesin, onu tanımak, tedavi etmek isterdim diyor Doktor Wilhelm Stekel. Tabi ya küçücük bebek bu kadar şeyi sezer mi hisseder mi denebilir. Evet küçücük çocuk bunları sezer hisseder. Hatta küçücük çocuk anne karnındayken anne rahmindeyken de dışarıda olanları sezer ve hisseder. Hatta bize yani bunu tıp artık o kadar kesin bilgi kabul ediyor ki bize mesela çocuklarla alakalı normal anamnez alma denir. Yani çocuğun bir hikayesini işte durumunu sorguluyorsun anneden. Orada derlerdi ki anne baba çocuğu istiyor mu istemiyor mu idi bu önemli. Ama çocuğu istiyor muydunuz diye anneye sorarsanız hiç istemiyorduk demez anneler umumiyetle. Çocuğu planlamış mıydınız diye soracaksınız derlerdi. Tabi öyle sorunca e, hele son devirlerde artık planlı çocuk pek yoktur. İlk evleniyor yok birkaç sene çocuk olmasın istiyor anneler. Birkaç sene gezip eğlenip gençliklerini yaşayacaklarmış. Ondan sonra bir tane olduktan sonra epey bir 4-5 sene istemiyorlar çocuk. Gene arada. Yani umumiyetle ilk çocuk da çoğu defa kazara oluyor. Sonraki çocuklarda umumiyetle kazara oluyor. Ve umumiyetle istenmeyen çocuk oluyor. Yani istenen çocuk şimdi biraz zor. E sonra çocuk anne rahmindeyken anne babanın kavgalarından da etkilenir. Dışarıdaki seslerden annenin çalışmasından, stresinden bunlardan da etkilenir. Hatta Çocuk bu İbrahim Canan Demek ki artık tıp adamlarıyla konuştu ki Çocuk diyor mesela erken doğan çocuklarda Böyle daha bir ürkeklik çekingenlik oldu Sezeryenle doğan çocuklarda diyor Evet, erken doğanların daha hissi, daha çekingen, daha istikrarsız ve sıkıntılı, sezeryemle doğanların daha durgun olduğu, daha az ağladığı, daha az tahrik olduğu iddia ediliyor, diyor. E zaten çocuğun doğumunun nasıl olduğu da önemli. Ve çocuğun o ilk günlerindeki işte kundak ya da elbise giyinmesi de daha sonraki psikolojisini etkiliyor. Zaten çocuk 3 yaşında efendim %50'sini, 5 yaşında %80'ini şahsiyetinin oluşturmuş oluyor. Soru o dönemi hatırlamaz. Şuur altında birikiyor bunlar ama bunlar insanı ömür boyu da etkiliyor. Aslında bir 3-4 yaşından öncesini pek hatırlamaz insanlar ama o 3-4 yaşından öncesinde çocuğun şahsiyetinin çok büyük bölümü teşekkül etmiş olur. Aslında insan yetişkinde de yetişkinliğinde de bir kısım olayları şuur altına iter. Ama bunlar e, hatta bir savunma mekanizmasıdır da bu. Mesela adam bir trafik kazası geçirir ya işte bir kadın tecavüze uğrar, bir yakını gözünün önünde öldürülür, böyle dehşetli bir olayla karşılaşır. Bakarsın tam o olayı bile unutabiliyor insan ama şuur altına itiliyor ve şuur düzeyine çıkartılmıyor rahatsız edici olduğu için ama onun etkisi böyle devamlı zorluyor insan şuurunu. Hatta işte psikologlar bazen bunları şuur düzeyine çıkartırlar. Ondan sonra rahatlar kişi işte hipnozla vesaireyle. Şuur altında çocuğun o efendim işte kundaklanıymış, eli kolu bağlıymış, ipleri bağlıymış, nasılmış onun etkisini çocuk daha sonra belki hatırlamaz ama o şuur altına itilmiş bir kısım duygular olarak, hatıralar olarak daha sonra devamlı şuur düzeyini zorlarlar. Evet, demek ki bir yönü bu kundağın böyle sıkı sıkıya çocuğun kolunu bacağını bağlamanın efendim sarıp sarmalamanın böyle olumsuz bir yönü var. İşin bir ikinci yönü ki bu söylediklerim aşağı yukarı doktor Wilhelm tek elde aynı şeyleri işte bir anneye mektuplarda böyle bir yerde aşağı yukarı bunları anlatıyor. Kundak'ın bir yönü bu psikolojik olumsuz yönü. Kundak'ın ikinci bir yönü var. Kalça çıkığıyla ile bir alakası var. Şimdi kalça çıkığı şöyle bir durum. Uyluk kemiği ki bu tıbben femur. Deniyor. Bu uyluk kemiği yani diz ile kalça arasındaki kemik şöyle kalçaya yaklaşınca bir 120 derecelik bir açıyla baş kısmı kemiğin içe doğru bükülür. Ve böyle topak gibidir başı. Kalça kemiğinde de tam bu uyluk kemiğinin baş kısmı gelip oturacak bir çukur vardır. Asetabulum denir buna. Şimdi bu femurun başı bu asetabulum içine oturur ve oradaki bir çukur da vardır. O çukur tamam ise, femur başı da tamamen oturmuşsa, o çukur kafi ise etrafındaki bağlarla vesaire kalça eklemi tamamlanmış olur. O çukur, acetabulum denen o çukur, femur başının gelip oturduğu çukur. Bazı çocuklarda hiç yoktur, dümdüzdür. Bazı çocuklarda ise yeter kadar derin değildir, sığdır. O yeteri kadar derin değilse yarım kalça çıkığı denir. Tamamen düzse de tam kalça çıkığı denir. Tabi o durumda o femur başı çocuk ayağa kalktı diyelim ayağını bastı. Femur başı o çukur olmadığı için o kemik üzerinde yukarı doğru kayar. O zaman o tarafa doğru mesela tek taraflı kalça çıkığı varsa böyle iyice yalpalar yürürken şahıs. iki taraflı ise böyle çok fazla yalpalayarak yürür yetişkinliğe kadar böyle gitmişse. Eğer yarım kalça çıkığı varsa, işte yarım kalça çıkığı ya da tam kalça çıkığı olabilir. Şimdi bunun tedavisi, hemen çocukken yakalanıp da tespit edilip de tedavisi yapılırsa bunun tedavisi kolaydır. Hatta bunu ilk doktor bir muayene ederse buna bakar, şöyle de aileler şüphelenebilir. Çocuk sırt üstü yattı, iki ayağını da uzatmış, biri öbüründen kısa. Heh, bu akla getirir kalça çıkığı mı var diye. İki çocuk yüzüstü yatıyor. O kaba etlerde işte bacağın üst kısımlarında arkada böyle bir kısım kıvrımlar olur. Bu kıvrımların simetrik olması lazım. Yani sağda ve solda eşit yerde kıvrım olması lazım. Eğer bu kıvrımlarda bir simetriklik yoksa simetri problemi varsa... Ha, denir ki bunda kalça çıkığı olabilir. Ve bir manevra vardır ki bunu anneler yapmayı denememeli. Zarar verebilir çocuklara. Doktorlar bilir. Böyle bacağı bir hareket ettiriyorlar. Böyle bir tıkırtı sesi duyulur. O ses duyulduğu zaman da kalça çıkığı olduğu düşünülür ve işte röntgen vesaire tespit edilir kalça çıkığı. Ama anne diyelim ki çocuğunu bezlerken falan böyle bir tıkırtı oluyor çocuğun bacağında. Bundan da şüphelenmeli. Böyle yarım kalça çıkığı varsa o Çentikten atlarken bir tıkırtı olur bacakta. Şimdi bunun tedavisi çocuk erken dönemde yakalandıysa böyle bacak biraz çektirilir ve açılır yan tarafa doğru o femur başı asetabulum denen çukura bastırması istenir. Şimdi çocuklarda kemik biraz böyle zayıftır yani çok sertleşmemiştir daha, daha yumuşaktır. Asetabulum denen o çukurluğa femur başı bastırınca böyle işte bir müddet devam edince 3 gün, 5 gün, bir hafta, 2 hafta gibi artık o çocukluğun küçüklüğüne göre bu 1-2 bir haftadan birkaç aya kadar devam edebilir. Oraya bastırınca femur başı o uyluk kemiğinin başındaki o topuz o çukura bastırınca bir müddet sonra oradaki çukur oyuk büyür. Ve tedavisi budur erken dönemde. Ama diyelim ki yetişkin birini yani 20 yaşındaki bir adama böyle traksiyonu alayım da femur başı efendim o çukurluğa bastırsın çukurdaki oyuk büyüsün böyle bir şey olmaz yetişkinde. Çünkü kemikler sertleşmiştir yetişkinde ameliyat yapıp oraya bir çukur asete bulum yapmak gerekir mekanik olarak hariçten. Dolayısıyla bunun büyüklükteki tedavisi zordur. Ameliyat olması gerekir. Çok da sıhhatli değildir. Yani çok büyük bir rahatlık sağlamaz. Ama bu bebekken yapılan tedavi hem çok basittir... ...hem böyle zahmetsizdir, pahalı değildir. Bir de tamamen iyileşir. Yani çocuğa o erken çağda bu işlem yapıldıysa... ...çocuk sonra çok normal olarak yürür. Hiçbir problem olmaz. Tamamen normal çocuk haline gelebilir. Şimdi denir ki... Afrika'da bir kabilede hiç kalça çıkığı görülmüyor. Onlarda şöyle bir alışkanlık var. Anneler çocuklarını sırtlarına bağlıyorlar. Anneler sırtlarına bağlarken çocuğun böyle yüzü annenin sırtına kapaklanıyor çocuğun göğsü ve bacakları iki tarafa açılıyor. Böyle iki tarafa doğru iki bacağı da açılmış oluyor böyle duruyor çocuklar böyle taşıyor anneler. Niye deniyor bunlarda hiç kalça çıkığı yok? Çünkü çocuk sanki böyle şey tedavisi oluyormuş gibi yani ortopedide sanki traksiyonu almışın gibi. Çocuğun bacakları iki tarafa açılınca femur başı o asetabulum denen çukura bastırıyor zaten. Kalça çıkığı varsa da tedavi oluyor yoksa yok zaten. Şimdi denir ki çocuk kundak yapıldığı zaman tabi o... Çocuğun bacağının daimi duruşunda böyle iki tarafa doğru açılması lazım. Bacakların birbirine uzaklaşması ve o şekilde o femur başı, uyluk kemiğinin başındaki topuz o zaman o çukura bastırıyor. Yani normal fizyolojik durum bu, anatomik durum bu. Şimdi çocuk eğer sıkı kundakla sarılırsa bu bacaklar bir araya getirilince o femur başı o çukurdan uzaklaşıyor. Sıkık kundak yapıldığı zaman sıkı kundak bu sebeple hele bir de araya bez kondu. Sonra aşağıdan bastırınca iyice uzaklaştırıyorsun o çukurdan femur başını. E, yarım çıkığı bile tam çıkığa çevirebilir insan böyle. Ya da artık gene yarım çıkık olarak kalır diyelim ama oraya bir baskı yapmadığı için bu çıkık aynen kalır. Bu sebeple denir ki kundak kalça çıkığında zararlı kundak. Peki ne yapılmalı yani bir aile anne diyelim ki büyükçe bir ara bezi koydu ve kundağa sarmadı normal işte giydirdi böyle pijama gibi şey giydirdi çocuğa ondan sonra büyükçe bir ara bezi koydu hani var ya da yok kalça çıkığı o topuzlar femur başındaki uyluk kemiğinin başındaki topuz o çukura zaten bastırır ve bir yarım kalça çıkığı da varsa o da kendi kendine tedavi olmuş olur. Kalça çıkığına kundagın böyle olumsuz bir etkisi var. Bu sebeple de kundak doğru bir şey değil. Gene çocuklar küçük bebekler. Ki bu tabi kalça çıkın çok yaygın olan bir şey değil ama fena mı? Yani çocuk belki doktora bile gitmeden tedavi olmuş olacak. Şöyle büyükçe bir arabizi konursa e bunu da engellemiş olur. Gene küçük çocuklarda böyle bacağı çarpıtmamak için de büyük bir arabizi koyup da sonra bir de sıkı kundak yaparsa e o kemikleri böyle zorlayacaktır eğilsin için. Doğru bir şey olmaz. Kundak yapılacaksa da. Böyle iyice bol, geniş, gevşek bir kundak yapılmalı. Ama ben derim ki kundak yapmayın. Yani ben kendi çocuklarımdaki uygulama böyle elbise giydirilmesini bilhassa istiyordum. Çünkü çocuk kolunu bacağını güzelce oynatsın çocuk. Şimdi o yaşta bile yani bebekken bile çocuk kolunu bacağını oynatmakla hem ruhen daha huzurlu oluyor. Yani niye şimdi bir büyük bir adamın bile kolunu bacağını sar, sarmala yatır öyle canı sıkılır adamın. Yani bir hareket etmek istiyor. Hem de zaten hissediyorsun çocuk inatla böyle elini çıkartmaya çalışır Öbür elini çıkartmaya çalışıyor. Ya da daha sonra böyle altı filan açılınca çok seviniyor çocuklar. Böyle bacaklarını filan hareket ettirince hem adalet gelişir, hem sinir gelişir, hem çocuk ruhen daha rahat eder, hem de böyle kalça çıkığı filan gibi bir durum varsa da bu şekilde tedavi olmuştur olur. Hatta yarım kalça çıkığı Hiç anne fark etmeden bile tedavi etmiş olur. Tedavi olmuş olur. Bu sebeple kundak doğru bir şey değil. Gene çocuklarda Bacaklarda bir kısım eğrilikler olabilir. Mesela pes varus deniyor. İşte bacak böyle çarpıklık olur. Sonra ayak bileğinden itibaren bir çarpıklık olur. Topuktan bir çarpıklık olur. Böyle durumlarda varsa e bir an önce doktora götürmenin faydası var. Çünkü küçük çocuklarda bir kısım diyorlar ki şöyle masaj yap. Yok işte ayağını şöyle düzelt falan gibi. Doktor bir kısım şeyler tavsiye ediyor. Bu küçük yaşta çocuğun kemikleri daha yumuşak olduğu için... Böyle bir kısım işte masaj, bir kısım hareketlerle o eğrilikler, yamukluklar düzeltilebiliyor. Ee, çocukları böyle bacaklarında, iskelet sisteminde de bir anormallik varsa e, doktora göstermekte fayda var. <gülüyor> evet çocuk doğunca bir ziyafet verilmekte. Sünnet, sahabede yapardı bunu. Hatta denir ki Ebu Leheb pazartesi günü, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam doğmuş idi. O gün kendine müjde veren, ...cariyesini azat ediyor... ...ve şeker dağıtıyor gibi hatırlıyorum... ...bu sebeple diyor ki... ...Ebu Leheb ki Tebbet suresinde... ...Ebu Leheb kınanır ...deniyor ki Ebu Leheb... ...birisi rüyasında görüyor... ...diyor ki pazartesi günü diyor... ...böyle parmağımdan diyor... ...böyle bir soğukluk geliyor... ...yani azabım diyor hafifliyor... ...Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam amcası ya... ...yeğenin doğdu deyince böyle bir ziyafet vermiş... ...ya da böyle bir ikramda bulunmuş... O sebeple onun hürmetine azabı hafifletiliyor deniyor. Şimdi sahabe çocuğu doğduğu için bir ziyafet veriyor sahabe de. Ve bu sünnet sahabede yaptığına göre tabi sahabenin yaptığında sünnet kabul ederiz. Çünkü peygamber aleyhissalatü vesselam onların içinde. Çocuk doğunca bir ziyafet vermekte fayda var bir sünnete uyulmuş olur. Ama yaş günü Avrupai bir adet. Daha sonra yaş günü, her yaş günü, doğduğu gün kutlama böyle bir adet bize yok. Yedinci gün neler yapılacak? Çocuk, gene işte tıp kitaplarına bakıyorum, sünnete bakıyorum. Ben kendi artık pratikte, doktorluk hayatımda ya da çocuklarıma bakarken kendi çocuklarım içinde. Benim uyguladığım bir şey var e ve bu sünnetten de böyle olması gerektiğini, tıp kitaplarından da böyle olmasının doğru olacağını çıkartıyorum ben. Çocuk 7. gününe kadar banyo ettirilmemeli. Yani o ilk doğduğu zaman banyo ettirilmiyor. Zaten hemen sarıyorsun çocuğu, anneye veriyorsun. 7. gün yapılması gereken bir kısım işler var. Şimdi İbrahim Canan'ın kitabına dönüyoruz. Resulullah'a göre ailede ve okulda çocuk terbiyesi Cihan Yayınlar arasında çıkmış Profesör İbrahim Canan. 7. gün neler yapılacak? İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen bir rivayet çocuğun Doğumunun yedinci gününde yedi şey yapmanın sünnet olduğunu beyan eder. Bir, çocuğa isim verilir. İki, eza bertaraf edilir. Üç, kulağı delinir. Dört, akika kurbanı kesilir. Beş, başı tıraş edilir. Altı, akika kurbanının kanı sürülür. Yedi, tıraş edilen saçın ağırlığınca altın veya gümüş tasadduk edilir. Şimdi ilk bu eza bertaraf edilirden başlamak istiyorum ben. Çocuk doğduğu zaman, gerçi sıradan gidelim. Birincisi neydi? İsim verilir. Bu çocuğa isim verme sünnette mühim bir husus. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ilk gün isim verdiği vakalarda mevcut. Burada asıl mühim olan husus, çocuğun isminin güzel olması. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Siz kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel kılın. Ve isimleri kötü olduğu için pek çok kimsenin ismini de değiştirmiş. Hatta Hazreti Ali, mesela Hazreti Hasan doğduğu zaman, onun adını harp koymak istiyor. Kendisi böyle cengaver bir şahıs Hazreti Ali. Döner ki hiçbir savaşta yenilmedi Hazreti Ali. Teke tek savaşlarda hiç yenilmedi. Yani hiç kimse onun karşısına çıkıp da galip gelip ayrılmadı. Böyle bir büyük cengaver Hazreti Ali. Radiyallahu anh ve diyor ki o harp koymak istiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam değiştiriyor Hasan koyuyor. Ki Hasan güzel demek. iyi güzel demek. Sonra ikincisi Hüseyin koyuyor. ikinci çocuğun ismini. Hüseyin de Hasancık demek. Yani onun ismi tasgiri zaten. Ve kendisi birçok ismi de değiştiriyor. Ki şimdi mesela savaş ismi konuyor. Savaş bir noktada harp demek. Demek ki savaş iyi bir isim değil. Ne olmalı? Barış. Sele güzel isim. Mesela bir şahıs Asiye ismini değiştiriyor Peygamber aleyhissalatü ve Asiye asi kadın demek. Değiştiriyor Asiye ismini. Birinin hüzünmüş ismi. Ona diyor ki hüzün manasına gelen Arapça bir ismi var. Ona değiştirmek istiyor. O diyor ki ben diyor babamın bana taktığı ismi değiştirmem diyor. Peki ondan sonra diyor ki bizden diyor hüzün ayrılmadı diyor. Yani Güzel olmalı isim. İsmin manası güzel olmalı. Mesela Abdüşşems, Abdül Uzza ki Güneş'in kulu, Uzza'nın kulu, Uzza o zamanın bir putu. Böyle isimleri de değiştiriyor. Abdullah ve Abdurrahman erkekler için deniyor ki en makbul Allah'a karşı isimlerin en sevgilileri. Abdullah ve Abdurrahman. Sonra Muhammed adı geliyor. İmam Malik diyor ki bir ailede bir Muhammed bulunsun diyor İmam Malik. Ve peygamber isimlerini de takınız deniyor. Mesela Hz. Ebu Bekir'in oğlu Muhammed bin Ebi Bekir. Muhammed var. Gene Hz. Ali'nin bir tabi Muhammed'i var. Böyle Muhammed isminin verilmesine izin veriyor zaten peygamber aleyhissalatü vesselam. Muhammed ismi konabilir çocuklara. Diğer peygamberlerin ismi konabilir. Kendisi mesela İbrahim ismini koymuş oğluna. İbrahim Aleyhisselam'ın ismini. Ama çocuğa tabii ki Muhammed ismi koyduktan sonra ikram etmek lazım. Güzel davranmak lazım. Çocuğa isminin hakkına bir hürmet etmekte gerekir. Hatta birisi öyle diyordu. Bu Karadeniz tarafında. Biri öbür kadının kocasını öldürmüş. Kadın diyormuş ki bakmış böyle öldürmüş kaçıyor. Kadın evin önünde. Kadın çıkmış bakmış ki öldüren de Muhammed demiş. Diyormuş ki Muhammed adı yazık diyormuş. Sana ne diyeyim? Yani çocuk Muhammed ismini verdikten sonra keremli davranmakta da gerekir, ikram etmekte gerekir çocuğa peygamber isimleri, güzel manalı isimler vermeli kız çocuklarına da gene bu şekilde keremli isimler vermeli ki aslında bizim önceden beri yani ismin din ile çok sıkı alakası var ee mesela dört Kadın kemal Erdi denir ki bu dört kadının ismini koymakta daha doğrusu üçünün ismi güzel. Hazreti Hatice işte Hatice, Fatıma ve Meryem. E bir de Firavun'un karısı o Asiye deniyor ama Asiye ismini değiştirmişti Peygamber aleyhisselatü vesselam. O Firavun'a Asiye idi ama Asiye ismini değiştirmişti Peygamber aleyhisselatü vesselam. Bu üç isim mesela konabilir. Ayşe ismi konabilir. İsim güzel olmalı çünkü insan ismiyle çağrılacak. Bu ezanın temizlenmesi, başın tıraş edilmesi, bunlar önemli. Şimdi ezanın temizlenmesi için ağırlıklı görüş o ki işte çocuk doğarken o doğum kanalında ya da anne. Karnında bir su içinde ya, e bir kısım necaset, bir kısım şeyler bulaşıyor çocuğun. Ya da koltuk altında, işte boynunda, saçına vesaire bulaşmış oluyor. Bunların temizlenmesi birinci haftada. Yani çocuk birinci haftada banyo yaptırılmalı. Birinci haftada çocuğun başının tıraş edilmesi ve bu saçın ağırlığı miktarınca tasadduk edilmesi. Şimdi bu tıraş edilme işi... Mühim. Bu tıraş işini ben kendi çocuklarıma yaptım onu söyleyeyim. Bunun hem tıbbi faydası var hem bir sünnete uymuş oluyorsunuz. Tıbbi olarak şöyle faydası var. Çocuğun saçını kesince bu saç ondan sonra diyelim ki 7-8 ay 1 yaşına kadar böyle ele gelir bir saç olmuyor. Ve küçük çocuklarda çok problem olan konak olmuyor çocuğun başında. Kazındığı için saçı e saç olmayınca konak da tutunamıyor ve çocuk aylarca rahat ediyor çocuk. Yani bir yaşına kadar rahat ediyor. Şu anda on aylık bir kızım var. Bakıyorum böyle saçını. Daha işte yeni yeni böyle bir saç geliyor. Daha konak olmamış. Übür çocuklarda da bir yaşına kadar konak olmuyor. Saç tıraş edildiği zaman. Yalnız saçı tıraş ederken bir şey çok önemli. Şimdi küçük çocuklar göbeği keserken demiştik ki temiz kesilmeli. O küçük bebeklerde. Diyelim ki cilt yaralanır. Oradan mikrop kapar. Normal yetişkin bir şahsın şey cildi yaralansın, orası böyle iltihaplanır, anlaşılır buradan mikrop kapmış diye. Küçük bebeklerde bu anlaşılmaz. Yani o dokunun hemen oradaki savunma mekanizması zayıf olduğu için mikrop kapar, kana karışır ama sen hala hissedemezsin. Bu sebeple çocuğun saçı tıraş edilirken dikkat edilmeli, cilt yaralanmamalı. Bunun içinde ve o tıraş edilen jilette kullanılmış olmamalı. Ben şöyle yapıyorum. Gene kendi uygulamamı söyleyeyim. Gidiyorum bir tane yeni çift bıçaklı tıraş bıçakları var. Bir tane yeni alıyorum. Sapı da her tarafı yeni. Ondan sonra bununla ki 4-5 tane de yedek bıçağı oluyor onun. Çocuğun saçını işte kesiyorum. Keserken ee, köreldikçe yani biraz e, kullanınca köreliyor değiştiriyorum hemen bıçağı ondan sonra artık kaç tane bıçakla çocuğun saçını baş derisini hiç yaralamamak lazım çok önemli o hiç yaralamadan çok dikkatli bir şekilde kesiyorum güzelce ondan sonra işi bitiriyorum. ama şeyi de yeni almakta fayda var çünkü hani o suyla çalkalayacaksınız babanın kullandığı şey ise gene mikrop kapabilir o. O jileti efendim o sapını başlığını şuyunu buyunu hepsini yeni almak lazım çok böyle pahalı bir şey de değil bir defada alıp çift tıraş bıçaklı jiletle bir defada alacak keseceksiniz kullanılmamış olmasının faydası var ki mikrop kapmasın diye onun daha sonra uzun boylu işte bir yıl kadar başı konak olmaktan kurtarıyor. Evet bunun gene çocuk banyo ettirilirken de mesela o temizlikler, o pislikler, işte bulaşıkları temizlerken de dikkat etmek lazım. Böyle fazla ovmaya, efendim sürtmeye falan gelmez. Çok böyle yumuşak bir şekilde yıkanmalı çocuk. Çünkü cildi tahriş ederseniz oradan mikrop kapar. Bu başın tıraş edilmesi ve ezanın temizlenmesi mühim. Kız çocukların kulakları delinir. Erkek çocuklarda sünnet yapılıyor Akika kurbanı kesilir. Akika kurbanı için değişik görüşler var. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki her çocuk akıkasıyla rehinlenmiştir. Yedinci günü onun adına kurban kesilir, saçı tıraş edilir ve isim konur. Akika için değişik görüşler var. İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmet ve Cumhur diyor ki terkiyle günah gerekmeyen tekitli müstehaptır. Cumhur'un görüşü bu. Yani terk edince günah olmaz ama tehkitli bilhassa üstünde durulmuş müstahaptır. Hakika kesinmeli Vaciptir diyen var. İlk yedi günde vaciptir yapılmazsa sakıt olur diyen var. Değişik görüşler var. Ehl-i bid'attır demiş ama bu yani kaynaklarda geliyor bid'at bir sağlam bir görüş gibi görünmüyor. Demek ki cumhurun görüşü tekitli müstahaptır. Gücü yeten aileler akika kesmeli. Erkeğe iki kıza bir gibi diyenler de var ama bir akika kesilse tamam olur ve bundan aile de yiyebilir akikanın etinden kan sürünmesi konusu bunu hadisin ravisi bile Ebu Davud diyor ki bu diyor ya diyor yusemma idi yudemma diye mi diyor acaba hemmam diye bir ravi var hadisin senedinde o diyor acaba karıştırdı mı diyor yusemma diyecekti yudemma mı dedi yusemma isim verilir manasına gelir ve daha sonraki alimler de diyor ki eğer diyorlar bu şahıs yanılmadıysa bile bu nesredilmiştir yani kan sürme ile amel edilmez bu doğru olmaz. Ve sünnet etme var 7. günde kız çocukların kulağı delinir. Bu erkek çocukların kulağını delmek mekruhtur. Erkek çocuklar öyle zinet takmazlar. Kız çocuklar ama zinet takarlar. Kız çocuklarını süslemek sünnettir. Bu sebeple kız çocukların kulağı dedinir. Akika kurbanı kesilir ki bu akika ile alakalı değişik görüşler var demiştik. Cumhur diyor ki terkiyle günah gerekmeyen tekitli müstehap. Yani e, tekitli müstehaptır. Üzerinde durulmuştur. Ama terk edince de günah gerekmez. Ama gene de gücü yetenler akika kurbanını kesmedi Akika kurbanından da gene Fetva olarak deniyor ki hakika kurbanından yenebilir yani aile hakika kurbanından yiyebilir. Çocuğun başı traş edilir bundan bahsetmiştik. Akika kurbanının kanının sürülmesi ile alakalı görüşten bahsetmiştik ki alimler bu diyorlar. Ya hadis rivayet edilirken yusemma Yüdemma diye değiştirildi ki yusemma isim verilir demek. Ya böyle bir yanlışlık oldu deniyor ya da mensuhtur yani neshedilmiştir. Dolayısıyla bununla amel ed